Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu Herkese günaydın, iyi sabahlar 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında bu hafta. Geçen hafta başladığım Joshua Bell'in Washington DC'deki bir metro durağında performansıyla başlayan ve de o performansı sırasında gözlemlenen bütün bu deneyin sonuçlarını da yorumladığım programın ikincisini bugün yapalım. Bu bağlamda önce tabii geçen haftaki programı dinleyenler için tekrar olacak ama nasıl bir deneydi bu? Öncelikle 1967 doğumlu Amerikalı kemancı Joshua Bell son derece önemli. Amerika'nın da en ünlü kemancılarından bir tanesi. 2007 yılında bir metro durağında 12 Ocak 2007 yılında bir metro durağında Stradivarius kemanını açıyor ve metro durağında çalmaya başlıyor. Aslında bir gün önce en ucuz biletin 100 dolar olduğu bir konser vermişti ve bu konserde de yine aynı kemanıyla e, Bach'ın solo eserlerini seslendirmişti. Tıpkı Metro Durağı'nda çaldığı gibi. E, hemen hatırlatayım tabii kemanı 4 milyon dolar değerinde bir Stradivarius tarihi öneminden ötürü. Ve de gözlemlenen şuydu ki e, yaklaşık 1100 kadar insanın yanından geçip gittiği bu dönemde hemen hemen hiç kimse neredeyse dikkat etmemiş. Bir iki kişi dinlemiş. Özellikle üç yaşında bir çocuk biraz dikkat etmiş. E, birkaç dakika dinlemiş ama 1100 e, kişiden belki de binden fazlası yani önemli bir çoğunluğu pek fazla e, dikkat arz etmemiş. İşte bu deneyin bu performansın nasıl sonuçları olabilir? Bununla ilgili bir takım tartışmalar yürüyüp gitmişti 2008 yılında. Washington Post'ta da yayınlanınca e, oldukça popüler olmuştu bu deney ve de bu deneyden neler öğrenebiliriz? Onları geçen hafta biraz konuşmuştum, bugün biraz daha açacağım çünkü e, arada araştırma şansım da oldu. Ulaşmak isterseniz aslında The Washington Post'un sitesinden hani, Joshua Bell Experiment derseniz Gene Weingarten tarafından yazılmış yorumları da okumanız mümkün. Zaten ben genelde oradan aktarıyorum. Önce çok güzel yorumladığı bir parçayla başlayalım. Alexander Borodin'in noktürnünü yaylı kuarteti Joshua Bell'in yorumuyla sonra konuşmaya başlayalım. Evet, kemancı Joshua Bell'in solistliğinde Alexander Borodin noktörünü dinledik yani kuartetten. Şimdi Jean Weingart'ın Joshua Bell'in metro istasyonundaki performansını kaleme aldığı makalesinde biraz önce ve geçen haftada özetlediğim deneyi anlatıyor önce ve sonrasında da bunun üzerinde bir takım tartışmalar geliştiriyor. Güzel dramatize de etmiş, işte saat 7.51'de bir cuma günü. 12 Ocak 2007'de 43 dakikalık bir performansıyla bir metro istasyonunda çalıyor César Bell ve 1.097 kişi bu arada yanından geçiyor ve de bu sırada ağırlıklı olarak bah, belki Schubert de e, çalmış ve insanların pek fazla dikkat etmediğini yazmış. Fakat burada geçen hafta da altını çizdiğim gibi bir sürü önemli soru ortaya atılabilir. Bununla ilgili yapılan tartışmalarda bağlamından koparılmış bir sanatın örneğin bir gün önce ağzına kadar dolu bastığındaki konserinden sonra metro istasyonunda aslında bir konser otamı olmayışının insanları etkilemediğini söylüyor. Fakat çalan kişi aynı kişiyi performans belki biraz farklı olsa da çok yakın olsa gerek. Çünkü aynı kişi aynı kemanla aşağı yukarı aynı eserleri çalıyor. Dolayısıyla e i̇nsanların tadı tabii ki sabah köründe iş koşuşturması var. E bütün bunlar konteksten bir defa izole ediyor. Burada kognitif olarak düşündüğümüzde e, müzik bağlamında e, algının ve önceliklerin öncelikliklerin insanların e, işe giderken önceliğinin konser dinlemek olmayışı tabii ki algılamalarını etkileyecektir. Bu da çok son derece doğal sabah sabah işinize giderken o sırada aklınızda metroyu yakalamak var ve de işe başlayacağınız ee, neyse işiniz onunla ilgili kafanızda bir takım yoğunluklar olabilir. Dolayısıyla e, kenarda duyduğunuz bir kemanın e, size şimdi sırası değil. Dolayısıyla önceliğiniz o olmadığı için de bir e, dikkat kesilmeksizin hatta kulak yakavartmaksızın yan, yanından geçebilirsiniz. Bu o eseri o kemancıyı ya da o yorumu e, pek de e, Dert etmediğiniz ya da sizin hoşunuza gitmediği anlamına gelmez elbette. Fakat e, burada yükseltilmesi gereken soru bence şu. Ne olursa olsun gündelik hayatta kontekstinden koparıldığı için, tıpkı biraz önce Joshua Bell'in çaldığı performansta olduğu gibi, biz gündelik hayatta bağlamında olmadığını düşündüğümüz için daha neleri kaçırıyoruz? Bu önceliklerimizin e, algılamalarımızı, etkilemelerine bu algımızı nasıl etkiliyor? Daha belki doğru ifadeyle tıpkı o kemana çok fazla kulak asmamamız gibi önceliğimiz başka bir şey olduğu zaman çevrede olup bitenler. bunlar estetik olabilir, güzel olabilir heyecanlandırıcı olabilir veya başka siz tarif edin. Bu gibi normalde bir müzede olduğu zaman ya da normalde bir başkası tarafından dikkatimiz çekildiğinde ilgi göstereceğimiz neleri daha kaçırıyoruz ve de bu fenomen aslında bir insan ömrünün gündelik hayat içerisinde yitip gittiği anlamına gelebilir mi? Bu deneye ve bu deneyi de çağrıştıran bir sürü deney aslında insanların öncelikleri, öncelik verdiği konuların neler olduğuna bakmaksızın Sanat eseriyle arasında insanlar arasında bir ilişki bozukluğunu gösteriyor. Buna geçen hafta da biraz değinmiştim. E, müzelerde gezen insanların çoğunun aslında sergilenen resim ya da heykelle birebir ilişki kurmak yerine onların artık günümüzde daha çok resimlerini çekmek niteliğinde olduğu için birçok şeyi ıskaladığını Söylemiştim Buna inandığımı, bunu gözlemlediğimi söylemiştim. Bununla ilgili yapılan bir takım yazılan makaleler ve analizler var. Onlardan da biraz bahsedeceğim zaten. Ama Joshua Bell'in deneyi beni zeyre kadar şaşırtmadı gerçekten de. Konser ve gittiğimiz zaman kimin konserine gidiyoruz? Müziğe gittiğimiz zaman kimin eserlerine bakıyoruz? Aslında bir parça da o anda bize yüklenen bilgiler. Bunları biraz açacağız ama meşhur Vivaldi'nin mevsimlerinin birinci bölümü ilk baharı belden dinleyelim sonra devam ederiz. Antonio Vivaldi'nin mevsimlerinin birinci konçertosu olan ilkbaharı Joshua Bel'den dinledik. Demiştim ki en son müzikten önce bir sanat eseriyle nasıl ilişkiye girilir? Genelde özellikle günümüzde tabii ki bir konsere gittiğiniz zaman öncelikle o konserle ilgili bir fikriniz olur. Örneğin eğer elinizde bir broşür varsa ve o broşürde dünyaca ünlü Edinburgh Senfoni Orkestrası'ndan Beethoven'ın en inanılmaz senfonisini kendini ispatlamış şef bilmem kim eşliğinde dinleyeceğiz diye bir makale okuduğunuz zaman ya da işte o broşürde tanıtımı okuduğunuzda ya da o konsere gitmeden önce e, festivalle ya da konserle ilgili tanıtımları televizyonda, gazetede gördüğünüzde zaten bir zihinsel hazırlık yapıyorsunuz. Yani klasik müzik konserine gidiyorsunuz. Dolayısıyla ona göre giyiniyorsunuz. Dolayısıyla ona göre fikirler geliştiriyorsunuz. Zaten önden hazırlanmışsınız. Çünkü dünyaca ünlü bir şeften bahsediliyor, dünyaca ünlü bir orkestradan bahsediliyor, e, herkesin ismini bildiği bir besteciden bahsediliyor. Dolayısıyla zaten çok iyi yapılan bir şeye hazırlıklı gidiyorsunuz. Tam tersi de söz konusu. Örneğin bir eleştirmen eğer Ayyuka çıktıysa, örneğin solistin, herhangi bir solistin herhangi bir eseri kötü seslendirdiğini, kötü yorumladığına dair bir eleştiriye rastlamışsanız da o zaman da gene bir önyargıyla o Gideceğiniz konserde solistin e, muhtemel e, yorum hatalarını ya da hoşa gitmeyecek şeyleri görme eğiliminde olursunuz. Bu son derece beklentiler ve algılarla ilgili psikolojik bir fenomen tabii ki. E, ama bir o kadar da bir konsere gittiğiniz zaman, hele bu bir klasik müzik konseri ise e, algılarını, algılarınıza mesela e, hangi salonda giderseniz gidin e, insanların kıyafetleri, tavırları, daha seçkin, daha işte elegant bir tavır sergiliyor olmaları ve de bütün o sosyal psikolojik hava içerisinde zaten önemli bir olaya şahitlik edeceğiniz ortada hele ki her şey pırıl pırıl insanların sahneye çıkışı falan alkışlar, şunlar bunlar, bütün malzeme size orada alkışlanması gereken bir olayın olduğuna sizi ikna ediyor. Çoğunlukla bu böyle. Sadece bir Dünyanın en ünlü kemalcısı olmasına rağmen ben bu yorumu beğenmedim diyebilmek zaten belki biraz zordur ama demeyi tercih etmek de aslında biraz başka bir konu. Ama Ceşu Abel metroda çaldığında 1097 kişinin neredeyse hiç kimsesi yani tamamının e, dikkat etmemesi işte bu konteksten e, çıkarılma meselesini bize gösteriyor. Ama bir o kadar da tabii geçen hafta da biraz deyim gibi müzelerde Mesela işte ben yani ünlü aklıma şimdi geldi. Orsay'a giderseniz Paris'te orada göreceğiniz odalardaki kalabalıklar Van Gogh'un ya da işte Modigliani'nin, Renoir'un çok daha kalabalık olduğunu görürsünüz resimlerinin. Ya da Louvre'a giderseniz özellikle Mona Lisa'nın önünde resim çektirmeye çalışan, resim çekmeye çalışan yığınları görürsünüz ve bu sabah müzenin açılışından kapanışına kadar böyledir ve resmi e, ...dikkatle izleyen ya da zevkle bakan insanların sayısının da az olduğuna da e, şahit olabilirsiniz. Bu artık günümüzde birazcık ideal olmasa da normal. Çünkü sanatla insan arasındaki ilişki o insanın herhangi bir sanat eseriyle ki sanat eserini de çok geniş düşünelim. Bu e, bir kuru fasulye tabağı da olabilir. Hiç e, herhangi bir şekilde sınırlamıyorum. Nesneyle ile ilgili ilişkisindeki ön bilgileri, dayatılmış bilgileri, gazeteden, kitaplardan ya da kulak misafiri olduğu bilgilerden dayatılmış bilgilerin etkisinde fazlasıyla kalıyor. Çünkü bir bilgi eksikliğinde ya da bir heyecanla ilişkili bir bağ kurma sorununda insanlar duydukları şeyleri takip etmeye eğilimliler. İşte Caşu Abel'in deneyi de belki de bunu gösteriyor. Yani eğer kuru fasulyeyi çok seviyorsanız, sevdiğiniz insanların yarısının Kuru fasulyeden nefret ediyor olması sizin kuru fasulyeyi artık beğenmemenize yol açmıyor. Çünkü kurduğunuz ilişki samimidir. Tadıyla ilişkidir. Dilinizdeki reseptörlerle kuru fasulyeyi işte ağzınızdaki enzimlerle birleştirdiğinde size zevk veren bir sonuca ulaşmışsa siz bunu seversiniz ve hayatta en değer verdiğiniz kişinin kuru fasulyeyi sevmemesi sizin o fasulyeyi sevmeyeceğiniz anlamına gelmez. Ama bilgiler azaldıkça bir şeyin güzel olup olmadığına kendi heyecanlarınızla değil de bu konuda yazan çizenlerle ilgili olarak bir tavır geliştirmek zorunda kaldığınızda maalesef sosyal medyanın zararlarından bir tanesi de bu. Bence o zaman e, kararı kendinize bırakmıyorsunuz. Böyle olduğu zaman da dünyanın en ünlü kemancısına e, bilet bulmak için neler neler yaptığınız, o kadar para ödediğiniz e, kemancısına ve de işte Stradivarius'u var, 4 milyon dolarlık keman diye böyle heyecanla koşturduğunuz bir e, konsere yanınızda çaldığında kulak bile asmayabiliyorsunuz. Yine Joshua Bell'den Sigoyne Weizen'ı dinleyelim sonra devam ederiz. <Gülüyor> Thank you. Egoin Amazes'ini dinledik, Joshua Bell'den meşhur deneyini iki haftadır konuşuyoruz ve ile ilgili tartışıyoruz. Şimdi e, 2007 yılında metro istasyonunda çaldığı zaman kimsenin dikkat etmediği ya da sayısı e, anlamlı olmayacak kadar az insanın durup şöyle bir baktığı e, Joshua Bell performansını sonra tekrar 2014 yılında yenilemiş. Ama bu sefer tabii duyurulmuş bu. Ve binlerce kişi tabii büyük bir zevkle metro istasyonuna gidip onu dinlemişler. Şimdi aslında bu bence deneyin amacını çok daha güzel pekiştirmiş. Bununla ilgili bir e, yazı var, bir blog var. Oradan e, epey yararlanabilirsiniz. The e, Troubadour Chronicles diye bir e, blog bu. Harvey Raiden. Orada The Great Subway Station Violin Experiment diye konuyu incelemiş e, Harvey Raiden blogunda e, güzel ele almış. Oradan bir iki fikir de paylaşıyorum ama tamamına ulaşmak isterseniz diye e, hatırlatayım dedim. Orada e, bir derleme yapmış. İşte buradan neler sonu, ne sonuçlar çıkarabiliriz diye. Özellikle tabii bunun bir algılama, tatma ve de insanın öncelikleriyle ilgili önemli bir sosyal deney olduğunu hatırlatıyor ki buna ne şüphe. E, onun dışında tabii aslında bir ürünün satılmasındaki marketingin, paketlemenin ne kadar önemli olduğunu, nasıl promote edildiği, nasıl sunulduğunun ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından da önemli. Gerçekten de bir konsere gidildiğinde, işte dahi çocuğun konseri dendiğinde biletlerin daha hızlı satıldığı ama bu satılan biletlerdeki bu seyircilerin yüzde kaçının e, bu performansı dahi çocuk mu değil mi ayrılığına, varabilecek kadar e, dikkatli olduğu ya da bilgili olduğunun çok ciddi şüphe olduğu gene çıkarılan sonuçlarda zaten bu bir e, en çok rastladığımız sorunlardan da bir tanesi bunu bir sanat olayına da e, sanat olgusuna da indirgemenin çok fazla e, yararı yok çünkü çok güzel bir manzarayı eğer bir filmde görürseniz, bir filmde ünlü olmuşsa o manzara ya da işte o çay bahçesi ya da işte o ağacın altı ya da işte o kayığın yanı e, on binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Ve bu yüzden de e, ünlenmiş olduğu için aslında orada nefis bir manzaranın tadını çıkartmak yerine tıpkı ünlülerle selfie çektirme peşindeki insanlar gibi o manzaraya farklı bir değer atfediliyor. Dolayısıyla klasik müzik başta olmak üzere bir sanat eserinin satılmasında ya da işte seyirciye ihtiyaç olunduğunda aslında önden insanların kafasına bir ünlülük, bir önemlilik zaten zerk ediliyor. Benim kendi kişisel fikrim tabii ki keşke böyle olmasa ben o yüzden müzelere gittiğim zaman çoğunlukla resmi altında yazanları okumam. kim yapmış, kim çizmiş, ne zaman yapmış. Onunla ilgilendiğim zaman eserle ilişkiye girmek yerine farklı bir noktaya geliyorum. Ama çok dikkatimi çeken, beni heyecanlandıran bir şey olursa da tabii ki resimle ilgili bilgiler ondan sonra daha önemli olabiliyor. Bu tavrımı yaklaşık 10-15 yıldır sürdürüyorum ve çok memnunum bundan. Kesin tavsiye ederim. Aklınızda olsun ya da en azından bir deney yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki kendi Zeklerinizi, kendi heyecanlarınızı bulmakta e, ve de daha samimi bir e, samimi bir ilişki kurmakta bulacaksınız kendinizi inanılmaz zekli, şimdiden söyleyeyim. Joshua Bell'in deneyi de bence bize bunları düşündürtmeli zaten. Bu deneyle ilgili tabii bir de estetik tarafları var, onları da konuşuruz. İsterseniz Max Bruch'un keman konçartusunun birinci bölümünü yine deneye deney yeah, adı geçen Joshua Bell'den dinleyelim. Ceşu Abel'den Max Brough'un, Keman konçertosunun ikinci bölümünü dinledik. Geçer hafta ve bu hafta metro istasyonunda yaptığı performansla 2007 yılında önemli bir tartışma başlatmış. Ceşu deneyini iki haftadır konuşuyoruz. Ee, yavaş yavaş konuyu sonlandıralım. İnsanların estetiğe ve güzelliğe, kendisini heyecanlandırma biçimine karşı nasıl templateleri var? Bunları ayrı bir program yapmak istiyorum. Çünkü kişiyle üretilmiş, Sanat eserleri tekrar söyleyeyim sanattan kastım. Çok açık, çok geniş insanın herhangi bir nesneyle, fikirle nasıl heyecansal ilişki kurduğuna dair konuşuyorum. Bu ilişkideki samimiyetsizlik özellikle sosyal medyanın yan etkileriyle biraz daha artmış durumda. Fakat bu zor bir şey midir? Gerçekten de herhangi bir resimle, herhangi bir heykelle, herhangi bir müzikle, insan nasıl ilişki kurarsa daha sağlıklı ve daha sağlıklı olması da önemli değil. Daha heyecan verici, daha güzel olabilir. Bu konuda bir takım fikirlerim var. Bununla ilgili Joshua Bell deneyi aslında bu fikirlerin birazcık sağlamasını yapar nitelikte Onu da söyleyeyim. Ama Joshua Bell'in metro istasyonunda çaldığı gibi onlarca şehirde sokak müzisyenleri de var. Sokak müzisyenleriyle ilgili de bir programı ayrıca yapacağım. Orada da insanların kulaklarına gelen müziklerle e, ilişki kurarlarken nasıl da önyargılarını kenara bırakmakta zorlandıklarını ve bu yüzden de bir şeyi nasıl da, e, güzellikleri nasıl da ıskaladığını ayrıca konuşacağım. Dolayısıyla bugün e, bu Joshua Bell konusunu yavaşça kapatalım ama Joshua Bell'in bir İngiliz dizisinde Ladies in Lavender adlı dizideki melodiyi de çaldığını, müziği de çaldığını hatırlatalım ve onu dinleyerek bitirelim. Son olarak Ceşu Haber'den Ladies in Lavender adlı dizi müziğini de dinlemiş olduk. iki haftadır metro istasyonunda dünyaca ünlü bir kemancı, dünyaca ünlü kemanıyla dünyaca ünlü eserleri seslendirse neler olur, bundan neler öğrenebiliriz'i konuşmaya çalıştık. Yeni bir programda haftaya tekrar beraber olacağız. Bana ulaşmak için Mustafa Coğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Mustafa Coğlu Twitter kanalından da ulaşmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.